Euzu ve ve ve ve Men ve men Ve ve abduhu ve Zayıf ve mürsel tariklerin toplamıyla takviye örnekte kaldık herhalde değil mi? Ahmet 5 bölü 85, Taberani 25 bölü 168 ve Hatip 5 bölü 98. Ümmü Atiye radıyallahu anhadan rivayet ediyorlar. Ümmü Atiye radıyallahu anhadan rivayet ediyorlar. Dedi ki, Ben de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme biat edenler arasındaydım. Ben de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme biat edenler arasındaydım. Musibet üzerine çığlık atmamak, mahrem mahremimiz olan erkeklerden başkasıyla konuşmamak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden söz aldı. Ancak mahremimiz olan erkeklerle konuşmak, mahremimiz olmayanlarla konuşmamak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden söz aldı. Bunun isnadında Gassam bin Rebi vardır. Bunun isnadında Gassam bin Rebi vardır. Onun hakkında Dârekutni bir defasında zayıf, bir defasında salih demiştir. Onun hakkında Dârekutni bir defasında zayıf, bir defasında salih demiştir. Hatip seçkin, fazlet ve vera sahibi demiştir. Hatip seçkin, fazlet ve vera sahibi demiştir. İbn-i es-sıkatta zikretmiştir. El-Halili ve Es-Sekavi Sika demişlerdir. el halili ve sehavi sika demişlerdir. Çocuklar sesiniz çok geliyor. Bunun bir şahidinin Ebu Naim, Marifetü Sahabe, No 7362 İbn Abdilber, El-İstiyab, 2 bölü 132 Ve Taberani, 18 bölü 343 Ümmü Afif en Nehdiye, radıyallahu anhadan rivayet ediyorlar. Ümmü Afif en Nehdiye, radıyallahu anhadan rivayet ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan biat alırken biat ettik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan biat alırken biat ettik. Onlardan mahrem olmayan erkeklerle konuşmamak üzere söz alındı. Onlardan mahrem olmayan erkeklerle konuşmamak üzere söz alındı. Ve bize cenaze namazında ölülerimize Fatiha okumamız emrolundu. mahrem olmayan erkeklerle konuşmamak üzere söz alındı ve bize cenaze namazında ölülerimize Fatiha okumamız emrolundu. Bunun isnadında Mun'im Ebu Said zayıftır. Bunun isnadında Abdul Mun'im Ebu Said zayıftır. Yine esalt es bin dinar Metruh'tur. Bunun isnadında Abdul Mun'im Ebu Said zayıftır. Yine esalt es bin dinar Metruh'tur. Bu tarikin zaafı şiddetli olduğundan şahide elverişli değildir. bir şahidini hakim i Esrarul hacda hakim i tirmîz Esrâru'l-Hac'da ondan naklen İbn-i el-İsâbe'de 3 bölü 82 ondan naklen İbnacer i Hacer el-İsâbe'de 3 82 Sa'd bin Mesud radiyallahu anh'den ediyor Sa'd bin Mesud radiyallahu anh'den rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizleri kadınlarla konuşmaktan sakındırırım. Sizleri kadınlarla konuşmaktan sakındırırım. Zira bir erkek bir kadınla yanlarında mahrem bulunmaksızın halvet ettiklerinde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 Bu hadisin isnadında bulunan Abdurrahman bin Ziyad bin En'am el-İfriki'de zayıflık vardır. Yani hafıza bakımından zayıflık vardır. Bu hadisin isnadında bulunan Abdurrahman bin Ziyad bin En'am el-İfriki'de zayıflık vardır. Şahit olmaya elverişlidir. Bunun mürsel bir şahidini, bunun mürsel bir şahidini taberi 23 bölü 342 ve Abdurrazak 3 bölü 560 sahih bir isnatla Katade Rahimullah'tan rivayet etmişlerdir. Mütehine suresi 12. ayetinin tefsirinde Katade dedi ki. Mütehine suresinin 12. ayetinin tefsirinde Katade dedi ki. Bize anlatıldı ki o gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan bize anlatıldı ki o gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan ölü üzerine feryat etmemek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 Yine diğer bir mürsel şahidini, yine diğer bir mürsel şahidini İbn Saad 8 bölü 10 ve İbn ebi Hatim tefsirinde 12 bölü 305. Yine diğer bir mürsel şahidini İbn Saad 8 bölü 10 ve İbn ebi Hatim tefsirinde 12 bölü 305. El Hasan el Basri Ramallah'tan rivayet etmişlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan biat alırken mahrem olmayan erkeklerle konuşmamayı şart koştu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan biat alırken mahrem olmayan erkeklerle konuşmamayı şart koştu. Elbani et de Nuh 6058 mürsel olarak sahih demiştir. Bu rivayetler birbirini desteklemekte. Kadınlardan mahrem olmayan erkeklerle konuşmamak üzere biat alındığı konusunda ilim ifade etmektedir. Bu rivayetler birbirini desteklemekte. Kadınlardan mahrem olmayan erkeklerle konuşmamak üzere biat alındığı hususunda İlim ifade etmektedir. Aleyküm selamlarım ıslah. Mitekim de bu ayeti yani Mümteyne 12. ayetini bu anlamda tefsir etmişlerdir. İghabi, Kurtubi, İbni Adil ve Salebi El Keşfu'l El Keşfu vel Beyan'da rivayet ediyorlar. Said bin el Müseyyeb İghabi, Kurtubi, İbni Adil ve Salebi El Keşfu vel -beyanda, rivayet ediyorlar. Said bin el Müseyyeb Muhammed bin Saib el Kelbi ve Zeyd bin Eslem, Said bin el Müseyyeb, Muhammed bin Saib el Kelbi ve Zeyd bin Eslem, Mümtahine suresi 12. ayet hakkında şöyle dediler. Bu ölüye ağıt yakmaktan ve dua etmekten elbise yırtmaktan, saç tıraş etmekten, saç yolmaktan, yüzü tırmalamaktan, kadının mahrem olmayan erkeklerle konuşmasından, kadının mahrem olmayan erkeklerle konuşmasından, namahrem erkeklerle halvet etmekten,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 Sahih şahit ve mutabilerle muhtemel zayıfın takviyesi. Sahih şahit ve mutabilerle muhtemel zayıfın takviyesi. Önceki bölümde muhtemel zayıfın mutabiat ve şahitlerle takviye edilme yolunu gördük. Önceki bölümde muhtemel zayıfın mutabaat ve şahitlerle takviye edilme yolunu gördük. Bu husus, sonraki muhaddislere göre kararlaşmış bir meseledir. Öncekilerle sonraki muhaddisler arasında ihtilaf edilen husus, zayıf yolların birbirini takviye edip etmeyeceğidir. Öncekilerle sonraki muhatessler arasında ihtilaf edilen husus, zayıf yolların birbirini takviye edip etmeyeceğidir. Hatta İbn Hazm, İbn Qatan el Fasi ve İbn Seyyidin Nas gibi, hatta İbn Hazm, İbn Qatan el Fasi ve İbn Seyyidin Nas gibi sonrakilerden bazıları zayıf tariflerin birbirini takviye etmeyeceğini söylemişlerdir. Sika raviye zayıf bir ravinin mutabaat etmesiyle takviyesine gelince. Sika bir raviye, zayıf bir ravinin mutabaat etmesiyle takviyesine gelince bunun kabul edilip bununla amel edilmesi hususunda ilimehler arasında ihtilaf yoktur. karaviye zayıf bir ravinin mutabaat etmesiyle takviyesine gelince bunun kabul edilip bununla amel edilmesi hususunda ilim ehli arasında ihtilaf yoktur. <gülüyor> muhtemel zaafla zayıf olan ravi muhtemel zaafla zayıf olan ravi rivayetinde sikaların rivayetine muhafakat ederse Rivayetinde Sikaların rivayetine muvaffakat ederse, bu onun rivayeti zapt ettiğini gösterir. Bu onun rivayeti zapt ettiğini gösterir. Ravi aslında zayıf olsa da, hadisinde Sikalar'a muvaffakat ettiğinde o hadis sahihtir. Ravi aslında zayıf olsa da, hadisinde sikalara muvafakat ettiğinde o hadis sahihtir. Zira zaptı sikalarda olduğu gibi sabit olmuştur. Ancak hadisi kendisinden daha iyi zapt edene muhalif olursa, şazlık veya münkellikle nitelenebilir. Ancak hadisi kendisinden daha iyi zapt edene muhalif olursa şazlık veya münkelikle nitelenebilir. Ravi'nin zaptını gösteren karine bulunduğunda rivayet ettiği hadis sahih olur. Ravi'nin zaptını gösteren karine bulunduğunda, yani burada Ravi ile muhtemel zayıf olan Ravi kast ediyoruz. Ravi'nin zaptını gösteren karine bulunduğunda rivayet ettiği hadis sahih olur. Nitekim Müslim sahinde. Nitekim Müslim sahihinde sikalara muvafakat eden muhtemil zayıf ravilerin rivayetini makrunen tahric etmiştir. Nitekim Müslim sahihinde sikalara mu muvafakat eden muhtemil zayıf ravilerin rivayetini makrunen tahric etmiştir. Onun böyle yapması bu zayıf ravilerle hucret getirdiği için değil. <gülüyor> Onun böyle yapması bu zayıf ravilerle hucret getirdiği için değil. Söz konusu ravinin hadisi sikalar gibi zapt etmesinden dolayıdır. Böyle yapması bu zayıf ravilerle hüccet getirdiği için değil, söz konusu ravinin hadisi sikalar gibi zapt etmesinden dolayıdır. Ancak Müslüm'ün makrun olarak zayıf ravilerle getirdiği rivayetlerindeki ziyadelere dikkat etmek gerekir. Ancak Müslüm'ün makrun olarak zayıf ravilerle getirdiği rivayetlerindeki ziyadelere dikkat etmek gerekir. Zira bu ziyadeler yalnızca bu zayıf ravilerden gelmiş olabilir ve bu durumda hadisin aslı sahih olup Makrun rivayetteki ziyade zayıftır. Zira bu ziyadeler yalnızca bu zayıf ravilerden gelmiş olabilir ve bu durumda hadisin aslı sahih olup Makrun rivayetteki ziyade zayıftır. Şiddetli zayıf rivayetlerin takviye olmamasının sebebi. Şiddetli zayıf rivayetlerin takviye olmamasının sebebi. Muhtemel zaaf ravinin veya rivayet ettiği hadisin durumunu zayıflatmaz. Muhtemel zaaf ravinin veya rivayet ettiği hadisin durumunu zayıflatmaz. Ancak muhtemil zayıfın bu rivayeti zapt edip etmediği hakkında bir şüphe vardır. Ancak muhtemil zayıfın bu rivayeti zapt edip etmediği hakkında bir şüphe vardır. Bu şüphe de İki ihtimalden birini kabul etmeden tevakkuf etmeyi gerektirir. Bu şüphe de iki ihtimalden birini kabul etmeden tevakkuf etmeyi gerektirir. Yani iki ihtimal zapt etmiş olma ihtimali ve zapt edememiş olma ihtimali. Yani burada duraklanır. Şiddetli zayıf ise böyle değildir. Zira şiddetli zaaf, ravinin ve rivayetinin durumunu zayıflatır. Hem ravi hem de rivayetini zayıflatır. Özellikle de ravinin zayıflığı özellikle de ravinin zayıflığı ithama uğramak, yalanla nitelenmek, hadis uydurmak gibi adaletiyle ilgiliyse böyledir. Özellikle de ravinin zayıflığı, ithama uğramak, yalanla nitelenmek, hadis uydurmak gibi adaletiyle ilgiliyse böyledir. Böylesi ravilerin böylesi ravilerin hadise isna eklemesi Böylesi ravilerin hadise isnad eklemesi, hadisleri çalması, hadisler ve metinler uydurması uzak ihtimal değildir. Böylesi ravilerin hadise isnad eklemesi, hadisleri çalması, hadisler ve metinler uydurması uzak ihtimal değildir. Böyle bir ravi tek kaldığında yahut metinde nekaret veya lafızlarında bozukluk getirdiğinde Böyle bir ravi tek kaldığında yahut metinde nekaret veya lafızlarında bozukluk getirdiğinde bu husus o ravinin ve rivayetinin terk edilmesine kuvvetli bir delil olur. Böyle bir ravi tek kaldığında yahut metinde nekâret veya lafızlarında bozukluk getirdiğinde bu husus o ravinin ve rivayetinin terk edilmesine kuvvetli bir delil olur. Sikanın mutabatı ile takviyeye örnek. mutabaatı ile takviyeye örnek. Ahmet ve Tirmizi İbn-i Müleyke Tire Yala bin Memlek Tire Ummut Derda Tire Ebu Derda radıyallahu anh isnadiler rivayet ediyorlar. Ahmet ve Tirmizi İbn-i Ebi Müleyke, Tire, Ya'la bin Memlek, Tire, Umut Derda, Tire, Ebut Derda, radıyallahu anhuma isnadıyla rivayet ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <gülüyor> Kıyamet gününde müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah müstehcen konuşana buğz eder. Kıyamet gününde müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah müstehcen konuşana buğz eder. <gülüyor> Ya'la bin memlek dışında bu isnadın ravileri sıkadırlar. Ya'la bin memlek dışında bu isnadın ravileri sıkadırlar. Yalayi sadece İbn İbban tevsik etmiştir. Yalayi sadece İbn İbban tevsik etmiştir. İbn Hacer makbul demiştir. Ondan İbn Ebi Müleyke'den başkası rivayet etmemiştir. Bu ravi meçhuldür. Yani bu, sadece bu üstüne de bakarsan şiddetli zayıf gözüküyor. Evet. Fakat hadis sahih. Lakin bu ravi mutabaat gelmiştir. Lakin bu ravi mutabaat gelmiştir. Ahmet ve Ebu Davud Şube tire El Kasım bin Ebi Bezze tire Ata El Keyherani tire Umut Derda tire Ebu Derda radıyallama isnadı Ahmet ve Ebu Davud Şube El Kasım bin Ebi Bezze Ata El Keyherani Umut Derda Ebu Derdar radıyallahu anh'a isnadıyla yalnız ilk cümleyi rivayet etmişlerdir. Yani kıyamet gününde mümin mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur cümlesiyle rivayet etmişlerdir. Bu isnad sahihtir. Aleyküm selam ve bin nafi el-Keyherâni sikalardan biri olup yala bin Memleke mutabaat etmiştir. Bu da Yala'nın bu hadisin metninde müşterek oldukları kısmı zapt ettiğinin delilidir. Bu da Yala'nın bu hadisin metninde müşterek oldukları kısmı zapt ettiğinin delilidir. Bu da Yala'nın... Bu hadisin metinde müşterek oldukları kısmı zapt ettiğinin delilidir. Buna göre Yala bin Memleket rivayetine Hasenli Gayri denilir. Allah en iyi bilendir. mutabaat ve takviye konusunda yaygın hatalar diye başı atın bir sonraki derse bırakalım inşallah. Mutabaat ve takviye konusunda yaygın hatalar. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhadu enna ilahe illa la ve estağfurke ve Ödev yapan var mı? ben